الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدان الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الهاشمي القرشي المين ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Allahümme fa'nâ bil Kur'ânil Azîm, bârik lenâ fîh, elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah el hayy el kayyûm. Hasen bikum bil hayy el kayyûm ellezî lâ yemût ebedâ. Fedafa'tu ankum eş-şûr'e bilâ havlin ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahu Teala ve teccedh hazretleri hepinizin adımlarına hac umre sevapları ihsan buyursun. Amin ve yolunda tozlanan çamurlanan ayaklarımızı cehenneme haram eylesin Amin. yağmur yağıyor diye tabi biraz zorlandıysanız da elhamdülillah yağmur çamur bu yolda devam edeceğiz inşallah ne demiş bayburtlu esir püsür yolcu havası demiş he adam misafirliğe gitmiş bayburtluya bir gün kalmış ertesi gün bakmış efendim aa bugün yağmur var bir gün daha kalmış ertesi gün aa bugün rüzgar var bir gün kalmış ertesi gün cık, misafirlik üç gün fayburtluğu demiş esir püsür yolcu havası demiş hadi dışarı. şimdi ahiret yolculuğu devam ediyor yani bakın bu yağmurda ölenler yok mu bugün Kaç tane cenaze kalktı bugün? Kaç kişi mezara kondu bugün? Pa güzellerine şimdi yağmur yağıyor. Mezarlarında kefenleri sırılsıklam oldu. Çoklarını kefeni kalmadı da taze kefenlilerden bahsediyorum. Onların da kefenleri sırılsıklam oldu bugün. Efendi kardeşlerim, Haznalı Hasan bugün yağmur var. Bugün çamur var. Adamı bir gün bırakalım. Sağlam temiz toprağa koyalım demiyor. He? Alıyor götürüyor. Biz ahiret yolcusuyuz. Onun için bu yoldan ayrılmayacağız. Yağmur, çamur, kar, kış, kıyamet Allah'ın izniyle bu yoldayız. İnşallah diyelim. Büyük konuşmak için söylemiyorum. Sizi çok takdir ettim. Allah razı olsun. Burası biraz imkansızlıklar var. Tabii görüyorsunuz inşallah her taraf çamur falan ama olsun bu çamurlar mizanınıza konacak. Hiç şüphe yok. Resulullah Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yoluna gidenin e, atının sidiği bile mizanındadır kıyamet günündedir. Atının sidiği, pışkısı, dışkısı yediği, yalı, yulafı hepsi mizanındadır kıyamet gününde. Ya Allah bu yola gelenin atının sidiğini teraziye koydu. Ayağının çamurunuza eden Onun için hiç üzülmeyin ve gevşemeyin. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den bahsedeceğimiz son sohbetimiz olacak bu ama onun devri geçmez onun günü bitmez her gün onun günüdür sallallahu aleyhi ve sellem zaten yaptığımız bütün sohbetler kimi konuşuyoruz? Muhammed Mustafa'yı konuşuyoruz sallallahu aleyhi ve sellem ama hakkında özel bahislerimiz biliyorsunuz mevlid kandilinden beri devam ediyor bu gece inşallah hitama erecektir ve sonunda da nasip olursa duasını yaparız fe ismi şerifleri 201 ismi şerifinden de kısaca bahsederek inşallah nasip olursa onları da okuruz inşallah bir kabul ve vesile olur inşallah rahman. yağmur yağdığı zaman gök kapıları açık olur İmam Şafii radıyallahu buyuruyor yağmur yağdığı zaman yapılan dualar yüzde yüz kabul olur onun için burada bu cemaat hem yağmurlu bir gündedir gök kapıları açıktır rahmet kapıları da açıktır şu gece şu saatte İnşallah özellikle kabulümüzü niyaz edeceğiz Mevlamızdan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin bitmez tükenmez mucizelerinden birkaç tane okumuştuk evvelce şimdi birkaç tanesini daha belki duyduklarınız da vardır duyuralım ve rahmetellil alemin ayet-i kerimesini kısaca tefsir ederek bitireceğim Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden biri ayın yarılması hadisesidir. Müşrikler bir kere ondan gökteki ayı bize iki parçaya bölersen sana iman edeceğiz diye bir talepte bulundular. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahadet parmağıyla Bismillahirrahmanirrahim diye ayı şöyle ortadan parmağıyla böldüğünde gökteki ay İki parça oldu ayın 14'ünde dolunay halinde ve o kaviller Hira dağının ayın ortasında kaldığını bir parçasının bir tarafında bir parçasının bir tarafında Hira dağının tam ortada kaldığını gözleriyle gördükleri halde kimisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayı büyüledi dedi yani efendim Ay büyüyle böyle yaptı kimisi ay yerinde tamam duruyor bizim gözlerimizi büyüledi biz iki görüyoruz dedi kimisi uzaktan gelenlere soralım belki onlar böyle görmedi dedi uzaktan gelen, gelenler de biz de aynı şekilde gördük dedikleri halde yine kafirler iman etmedi çünkü mucize adamı inandırmaz Allah hidayet eylese Mevla hidayet yaratmazsa mucize adama iman kazandırmaz arkadaşlar Yine kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden Hazreti Ali İbni Ebi Talip radıyallahu teala Hayber gazasında ikindi namazını geçirmek üzereydi. Güneş batacak oldu ikindi namazı geçecekti. Resulullah Efendimiz'e müracaatta bulundu. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'ya buyurdu ki Ya Rabbi Ali senin ve Resulünün yolundayken vakit geçti sen güneş hatta bir rivayet güneş batmış idi güneş battı namaz vakti geçtikten sonra yeniden güneşin doğduğu görüldü ve Hz. Ali Efendimiz'in ikinin namazını böylece kıldığı kitaplarımızda zikrediliyor Resulullah Efendimiz'in duası bereketiyle battıktan sonra güneş geri geldi Yuşa aleyhisselama da böyle bir hadise olmuştur. Yuşa ibni Nun Musa aleyhisselam'ın fethası delil o. Şu Yuşa aleyhisselam da cebbarlarla muharebe ederken hadis-i şeriflerde geçtiği üzere mevla ona güneşin batmasını geciktirmiş. Yani şöyle ki kafirleri tam yenecekken güneş batarsa harp ertesi güne kalır. O zaman da onlar fırsat bulur, hazırlanır diye güneşin batışının tehirini istemiş ve Mevla onun duası bereketiyle güneşi geç batırmış idi kainatın efendisine de sallallahu aleyhi ve sellem battıktan sonra Rabbim tekrar güneşin doğmasını ihsan etti bu mucizeyi nasip etti kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden biri bir muharebede susuz kaldılar 1500 kişiydiler hiç su kalmadı abdest alacak edecek, içecek. bunun üzerine Su talebinde bulundular. Musa Aleyhisselam'dan su istedikleri vakit Mevla buyurdu ki: "Ya Musa değneğinle taşa vur." Musa Aleyhisselam asasını taşa vurdu taştan 12 pınar fışkırdı. Beni İsrail 12 kabile, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, Yusuf Aleyhisselam kardeşi Bünyamin, onda öbür anadan kardeşleri 12 kardeş her biri birer gözeden içiyorlardı. Kayalardan su çıktığı çok görülmüş. Herkes bunu görüyor. Kayalardan şelaleler, pınarlar fışkırdığını hepimiz görmekteyiz ama etle kemiğin arasından şu derinin altından su fışkırdığını kimse görmemiş Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem edebe riayet olsun için yani yoktan var etmek Allah'a mahsustur dolayısıyla buyurmuş ki hiçbirinizin kırbasında su tasında su kalmamış mı bir tane sahabe dedi benim kırbamda azıcık bir su var o halde onu bana getirin buyurdu yani direkt mansup parmaklarından çıkmasın diye evvela mübarek elini o sahabenin kırbasındaki suya daldırdı Suyu sonra kaldırdı ve mübarek parmakları arasından oluk gibi, pınar gibi su fışırmağa başladı. Bunu 1500 kişi görmüş ve bütün sahabe içmiş, doyuncaya kadar suya kanmış, ipliklerini, ibr kırbalarını doldurmuş, abdest almış, kusletmiş. Bir ordunun bütün su ihtiyacı böylece karşılanmış. O su zemzemden de kıymetli. Cennette zemzem gibi su yok. Cennetin sularında zemzemden faziletli su olsaydı mirat gecesi Resulullah Efendimizin kalbi yıkanacağı zaman cennetten ne gelirdi? özel su gelirdi halbuki Cibril Emin neyle yıkadı ve sellem kalbi şerifini? zemzem-i şerifle yıkadı. Anlaşılıyor ki zemzem-i şerif dünyadaki cennetteki sulardan üstün ama Resulullah Efendimizin parmaklarından çıkan su zemzemden de üstün idi o sahabeye nasip oldu onun daha kimseye nasip olacak değil bu da onun mucizelerinden yine kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden yeni doğmuş anasından doğduğu gün bir sabi Resulullah Efendimiz'in huzuruna getirildiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona menene ben kimim diye sorunca ente Resulullah sen Allah'ın elçisisin diye o sabi doğduğu gün cevap vermiştir sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes Ravdiullah'ın buyuruyor. Bir kere Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem mübarek eline bir avuç taş aldı. Elinde taşlar tesbihe başladı. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi ve bihamdihi. Keczi her şeyi tesbih ettiğin Rabbimiz. Es-sa'idul le vem min şey'in illa yusabbihu bihamdihi ve lakin la tafkahuna tesbihahum. Hiçbir canlı mahluk yok ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Yani Subhanallah ve Hamdi okumayan bir yaratık yoktur. Ama siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Neden? Çünkü lügatınız farklıdır. Diliniz değişiktir. Şimdi burada İngilizce konuşsa adam, kulağın da duysa anlayamazsın. Çünkü lügatınız farklıdır. Dolayısıyla, evet, o çakıl taşlarının, Resulullah Efendimiz elinde tespih eden çakıl taşları her zaman tespit Ve bütün canlı dağlar, taşlar, efendim, her şey tesbihdedir Resulullah Efendimizin elinde tesbihlerinin sesi duyulmaya başladı Yanındakilere verdi Onların da elinde tesbih edince Dediler ya Resulallah herkese gösterelim bunu Resulullah Efendimiz burada herkesin kulağı duymaz bunu Onun için siz böylece muhafaza edin Bir çanak almış eline yine tabak O tabak da tesbih etmeye başladı bu Bekir Sıddık vardı ona verdi o da duydu Yanındakine verdi o da duydu bütün Medine'ye da dağıtalım. Buyurdu yok. Herkesin kulağı bunu duymaz. Onun için burada kalsın buyurdular. Kaç kere mübarek ellerinde taşların, tabakların tespih ettiği duyulmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Önünde yiyeceği yemeğin, pişmiş yemeğin tespih ettiği duyulmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cansız varlıkların, ağaçların, taşların risaletini söylediği duyulmuş. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuşlardır Buhari'de bir kere Mekke'nin vadilerinde dolaşırken hangi ağacın taşın kayanın yanından geçsek mutlaka selamu aleyke ya Resulullah diye Resulullah Efendimiz'e selam verdiğini ben duymuşum Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mucizatından bir diğeri Uhud dağının taşlarının onun risaletine şahadeti. buyurdu ki Uhud buna ve nehnu nuhibbu Uhud min cibalil cenne Uhud dağı cennet dağlarındandır cennette Uhud olacak Rabbim orada da ziyaretin nasip eylesin ondan sonra buyurdu ki Uhud bizi sever biz onu severiz Uhud dağı biz severiz o da bizi sever da. ama mübarek Gidin Medine-i gece yarısı ışık saçıyor. Ziyaretini yaptık biz geceliğin. Nur saçıyor mübarek o Uhud cennet dağlarındandır buyurdu. Şimdi ta uydudan, uzaydan inceliyorlar. Uhud'un altı altın dolu. Buyurdu ki Medine'nin tam çıkışında ters tarafında Hayır diye bir dağ vardır. Buyurdu Hayır cehennem dağlarındandır. Ona da gidiyorsun sipsiyah bir dağ, kapkara ve volkan patlıyor içerisinde İçi ateş, cehennem dağlarındandır buyurduğu sallallahu aleyhi ve sellem Uhud bizi sever, biz onu severiz Bir keresinde Uhud'un üzerine çıkmıştı sallallahu aleyhi ve sellem yanında Hz. Ebubekir'i sıddık ve Hz. Ömer ile Hz. Osman. Rıdvanullahi Teala'l-i Uhud sallanmaya başladı titriyor böyle sallıyor. Resulullah üç bu Fe inne aleyke fe inma alayke nabi ve mudidik ve şehidan. yerinde dur sallanma. Çünkü üzerinde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var. Peygamber kendisi sıddık Hazreti Ebubekir, iki şehit Hazreti Ömer Hazreti Osman'ın şehit edileceğini söylüyor. Sallallahu ve her şeyi mucize. Ne buyurdu mucize. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke-i fethedildiğinde Kabe-i etrafında 360 put var. Resulullah Efendimiz Kabe'ye girdiğinde Uhud Dağı'ndan alınan bütün putlar yani taşı Uhud Dağı'ndan olan putların hepsi Resulullah Efendimiz'in risaletini açıkladılar. Onun için Uhud Dağı'nın Resulullah Efendimiz'e ta evvelden beri bir yakınlığı var. Uhud Dağı'ndan alınan taşlardan yapılmış putlar hepsi risaletini, şehadetini Söylediler Taşlar konuştu dile geldi Ve herkes bunu dinledi Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve En büyük Kur'an ağzıymış O Kur'an yine önünden ne ardından Ona bir batıl bir yanlış yol bulamaz Eksiltilemez Artırılamaz Fasahatiyle belahatıyla Bütün edebiyat sahiplerini Aciz bırakmış okuyanlarını Aciz bırakmış Hakim ve Hamid olan Allahu Teala tarafından indirilmiş. Mevlati aleyh onun hakkında da bu: "Eûzü billahi la yecil baatilun min beyni ve la min halfihi tenzilun min hakimin Hamid." Her bir ayeti 70 bin melek muhafazasıyla indirilmiş. Şeytan ona yol bulamamış, bir şey katamamış, bir şey çıkaramamış. Her bir ayet 70 bin melek korumasıyla indirilmiş. Onun için ne önünden ne ardından ona yanlış bir yalan, yanlış şey gelememiş, uğrayamamış Hazreti Kur'an. Bütün Peygamberler İsa Aleyhisselam olsun, Musa Aleyhisselam olsun, Davud Aleyhisselam olsun, Salih Aleyhisselam olsun, Kur'an-ı Kerim'deki mucizeleri zikredilen Enbiya İzam'ın her birerleri vefat ettiklerinde mucizeleri de bitmiş. Rasulullah Efendimiz vefat ettikten sonra kıyamete kadar ebedi mucizesi olan Hazreti Kur'an bizlere emanet olarak kalmış. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bıraktığı emaneti hakkıyla, e, tazime ve gereken şekilde, layıkıyla onu ihyaya ve ona ittibaya ve onunla amele muvaffak eylesin. İbn-i İşam şiretinde yazıyor. Hayy ibn-i isimli bir Yahudi Eba Yaser ibn-i Ahtab, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kere uğruyor. Diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Elif, La, Mim sen, Sana indirilen Kur'an'da var mıdır? Yahudi soruyor Bu harfler biliyorsunuz şifrelerdir Kesik harflerdir, teşabıattır Kesin manası verilemiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Evet vardır deyince Bu kardeşi Yahya ibni Ahtab'e Yani Tevrat alimine sorduruyor bunun üzerine efendim sallallahu aleyhi ve sellem evet vardır deyince o Yahudi diyor ki elif bir demektir. Bizim şifremize göre, ilmimize göre lam 30 demektir. Mim de 40 demektir. Dolayısıyla ne eder? 71 mi? Ha. Diyor ki milletine dönüp Yahudilere, dini 71 sene sürecek adamın dinine mi gireceksiniz diyor. Elif lam mim'den çıkarılan parola ve şifre bu din 71 sene yaşar. Yahudi o zaman böyle bir tespit yapıyor. Diyor ki başka var mıdır diyor bu harflerden sana gelen. Nasılınız var vardır? Hangisi? Elif, lam, mim, Saat deyince diyor ki bu daha uzun, daha ağırdır. Diyor hesap karıştı. Ne olacak? Elif 1, lam 30, mim 40, Saat 90 harfli epjet hesabıyla harflerin hesabıyla böyle çıkarıyor dolayısıyla diyor yine tam kesin konuşmayalım başka var mı soralım efendim sonra buraya var elif lam ra o zaman diyor ki bu daha uzun ve daha ağır elif bir lam otuz ra iki yüz başka var mı evet var elif lam mim ra öyle mi diyor bu daha uzun Elif 1, Lam 30, Mim 40, Ra 200 Dedi ki ben bu işin altından çıkamayacağım ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin işin bize karışık geliyor ne kadar yaşayacağı dininin bilinemiyor dedi hesabın işinden çıkamadı işte Mevla onun geç buyurduk Estaizu billah vellezi enzela aleykel kitabe minhu ayaatun muhkemâtun hunnehumul kitabe ve uharu muteşâbihat Allah ki sana kitabı indirdi. Onda iki kısım ayetler var. Bir kısmı manası anlaşılan, bir kısmı manası anlaşılmayan. İşte huruf-i bu manası anlaşılmayan kısmındandır ki Hazreti Kur'an'ın kıyamete kadar devam edecek mucizelerindendir. Bazı kıymetli alimler, veliler, Allah'ın dostları bunlardan bazı manalar bilebilirler. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor allah Teala Hazretleri bana bu harflerin manasından bir hark açtı Manevi bir kanal akıtıyor ''Ve lakin oğlum imam-ı masum, bütün sırlarımın mahremidir, e, gizli ilimlerimin efendim, ehlidir, e, velayetin, Allah'ın dostluğunun suğra, kübra, üç makamı bitirmiş, en yüksek veliyle ulaşmış, ona bile bana akıtılan bu harktan bir zerre açamıyorum çünkü aklı hafsalesi almaz.'' diyor. Müteşabih ayetlerin ilimleri hakkında. Hz. Kur'an'ın her tarafı bir başka mucize. Estaizle ve gaddiye şerunel Kur'an el zikri ve Biz Kur'an'ı anlasınlar için ezberlesinler için kolay ettik. Var mıdır anlayıp da yola gelen soruyor. Bakın bugün niye Kur'an'ın harflerini kaldırmışlar? He? Elif, ba ta fâ'yı niye kaldırmışlar sorsanız onlar zor geliyormuş diye bahane uyduruyorlar halbuki dikkat edin 3 yaşında çocuk 4 yaşında çocuk Kur'an-ı Kerim'i rahatlıkla okumaya başlayabiliyor ve 6 yaşında çocuk 6 yaşında çocuk Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyebiliyor bunun misalleri elimizde vardır bir hafız efendi ağabeyimiz var idi o efendi Hazretleri ona hafız fabrikası der 12 tane çocuğu var hepsini hafız etmiş hafız fabrikası o demek He? 4 yaşında başlatıyor 6 yaşında bitiriyor. biz Rize'ye okumaya gittik seneler evvel o çocuk o zaman 6 yaşında orada bütün Kur'an'ı ezbere okuyordu 6 yaşında bunların 60 yaşındaki profesörleri kendi yazdıkları kitaplarının bir sayfasını ezberebiliyorlar mı? 60 yaşında profesör kendi yazdığı kitabın ortasından bir sayfayı kafasında tutamaz. Noktasına kadar okuyamaz. Halbuki kendi yazmış, anasının dili Türkçe. Ama Kur'an'ın mucizesini görün ki 6 yaşında çocuk 6666 ayeti yanlış okuyor. Bu Mevla'nın kolay etmesiledir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in kul hüvallah'a haddini bile kimsenin demeye dili varmaz. Mevla kolay etmese kolay, Musa Aleyhisselam'a Tevrat kitabını verdiği zaman da bir milyon ayet idi, levhalarla verdi ona, bir milyon ayet, Musa Aleyhisselam bir ayeti bile kaldıramadı, taşıyamadı. Mevla Teala melekleri yardıma yolladı, her bir melek bir ayeti zor kaldı, halbuki 7 kat yerleri kökünden sökecek kuvveti var. Bir ayeti zor taşıdı, sonra melekler de acizlenince Mevla vurdur Musa Ama ''Hadi ben sana kolay edeyim de sen taşı onları.'' Mevla'nın fazl-ı taşıyabildi tek başına. Şimdi bu dillerimiz Allah'ımızın kelamını okumaya aslında tahammüllü değildir. Nasıl ki Mevla'nın cemalini görmeye tahammüllü değil gözlerimiz. Mesela şu gözlerle imkanı var mıdır Allah'ımızın cemalini görmek? Ancak florosana dayanamıyoruz, sulanıyoruz. Işığa baktık mı hemen bulanıyoruz. Biz Mevlânâ cemalini görecek zaten eril kül oluruz. Ama yarın ahirette cennete nasip olursa girersek öyle bir göz verecek, o göz dayanabilecek inşallah. Bu şimdiki göz, o göz değil. Dolayısıyla Mevla'nın cemalini görmeye dayanamadığımız gibi kelamını okumaya da dayanamayacaktık. Yani... Bir ihlas-ı dahi doğru dürüst okumak mümkün olmayacaktı. O kadar zor ve ağır gelecekti. Rabbim kolay etti elhamdülillah. Bülbül gibi etti dillerini. Acayip bir mucize. Kekeme konuşanlar Kur'an okurken kekelemez. Bak, çocuk bizim mesela arkadaşlarımız vardı da hafızlık yaparken falan Türkçe konuşursa kekeler. Ama Kur'an'a başladığı dümdüz gider. Ya, bu mucizedir. Kaç tane misali var? hangi kekeme Kur'an okusun kekelemez Mevla'nın kelamı akıcıdır elhamdülillah bu Hazreti Kur'an'ın mucizeleri sonsuz mucizeleri zaten o kıyamete kadar devam ediyor mucizeleri bak mesela Kaptan Kusto bir şey buluyor tak 1400 sene evvel Kur'an onu söylemiş iki denizin buluşması tatlı suyla tuzlu suyun birleşmesi kudretten aradaki perdeyi Rabbimiz beyan etmiş daha bundan sonra ne kadar efende teknikte ilerleme keşif yapacaklar hepsi Kur'an'da beyan edilmiş tabi onlar sonradan sonradan geriden geriye geliyorlar Kur'an okuyanlara tefsir okuyanlara gerici diyorlar kendileri çok daha geriden geliyorlar Hz. Kur'an 1400 sene evvel her şeyi beyan etmiş elhamdülillah şifa-i şerifte beyan edildiğine göre Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnni münezzilun aleyke tevraten haditheten teftahub biha ve adanen summan ve kulüben gulfa. Sana öyle bir kitap indireceğim ki onunla kör gözler açılacak, sağır kulaklar açılacak, kılıflı perdeli kalpler açılacak. Allah cümlemizin manevi sağırlıklarımızı, körlüklerimizi, perdelerimizi Hazreti Kur'an ile izale eylesin. Amin. O Kur'an ki onda ilim ve hikmet madenleri var, kaynakları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Hazreti Kur'an bütün kitaplardan eftal, nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve bütün peygamberlerden eftal, ama gönderilişte nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sonra Hazreti Kur'an'da indirilişi sonra. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi'nin mucizelerinden ve üstünlüklerinden birisi bütün mükelleflere gönderilmesi. Ondan evvel peygamberler sadece kendi milletlerine gönderilirlerdi. Diğer milletlere tebliğle mesul değillerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş, alemlere gönderilmiş olmak itibariyle de bütün peygamberlerden üstün sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta meleklere dahi gönderilmiş olduğu ulemamız tarafından beyan edilmektedir. Meleklerin dağrı peygamberidir sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla bures <gülüyor> ta'ala ve ma arsalnake illa kaffatan lin nas. Bir seni bütün insanlara gönderdim. Bir hadis-i şerimde buyuruyor. Kenen nebi vi ba'zi ilaqa ve mi khassa febu'istu ila amme. Ben bütün insanlara umumen gönderildim ki risaleti umumidir. Dolayısıyla Yahudilerden ve Hristiyanlardan ve sair din mensuplarından Bugün Muhammed Mustafa'ya inanmayan sallallahu aleyhi ve sellem hepsi kafirlerdir. Ve cennet yüzü göremeyecekler, kokusunu da duyamayacaklardır. O kadar şuursuz insanlarımız var. Geçen gün birisi diyor ki, benim olduğum bir yerde efendim diyor Hristiyanlara bile diyor kafir dememek lazım. Gavura bile diyor kafir denmez. Halbuki kendi kavur diyor. Kavur zaten kafirin Türkçesidir. Yani adama kavur diyor, sonra diyor ki kafir denmez diyor. Bu ne saçmalıktır Allah aşkına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmayan, Hazreti Kur'an'a inanmayan, Yahudi, Hristiyan, hepsi kafirdir. Ayrıca bizim peygamberimize inansan, Bizim Kur'an'ımıza inansa, bununla beraber Tevrat da şimdi yürürlüktedir, İncil de şimdi geçerlidir. Onlara da inanan kurtulur inansa, o da kafirdir. Çünkü bugün Tevrat ve İncil'in hükmü kaldırılmıştır. Resulullah Efendimiz'in bir mucizesi nedir? Şeriatının bütün şeriatları nesh etmesidir. Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dini kitabı geldi. Ondan evvel geçen bütün kitapları ve şeriatların hükümlerini ne yaptı? Neshetti. Yani kaldırdı. Kim bunu inkar eder? Yok efendim hepsi yine yürürlüktedir. Hangisine inanan olursa iddat bulur derse o da kafirdir. Ve böyle kafirler de çok artmaya başladı. Allahu Teala imanlarımızı muhafaza eylesin. Amin. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in özelliklerinden birisi Nusirü bi rübi mesirete şehrin ''Bir aylık yoldan adımı duyan düşmanın kalbine Allah-u Teala korku koymasıyla yardım olundum.'' buyuruyor. Kainatın Efendisi'ni bir aylık yoldan duyan bir kafirin ödü kopardı ve harbe geliyor, ordusunu toplamış, üzerimize geliyor diye tiril tiril titremeye başlar. Daha bir ay kala. Bu onun mucizelerindendi. Tabii ki buyuruluyor. O'na hakkıyla uyan ümmetlerine de, takva sahiplerine de bu heybet Allah tarafından ihsan ediliyor. Ve lakin, bugün İslam alemine bakın, Rasulullah Efendimiz'in yolunda sünnetinden, siretinden, şeriatinden, tarikatinden ayrıldıkları için dünya üzerinde beş paralık itibarları kalmadığı gibi hiçbir kafir onlardan korkmuyor, üstelik Müslümanız diyenler gavurlardan korkuyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'in yolu terk ediliyor Bir kere Ebu Cehil Bir adamdan bir deve satın almış Parasını vermemiş Adam kaç kere kapısına gitmiş parayı kurtaramamış Ebu Cehil ya baş ya para vermez batakçı Aa adam e, Güçlen ona baş olmaz Adam gelmiş Kureyş'e demiş ki Bu Ebu Cehil paramı ödemiyor Ne yapmam lazımdır demiş Kureyş'in kâfirleri de alay olsun için Muhammed'e git o tahsil eder demişler yani Efendimiz'i hakir görerek sallallahu aleyhi ve sellem adam gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Efendimiz sallallahu de peki gidelim demiş Ebu Cehil'in kapısını çalmış Ebu Cehil kapıyı açmış Efendimiz'i karşısında görünce Rasulullah Efendimiz buyurmuş ki bu adama hakkını ver alacağı var sende onu verdiğince Ebu Ceyl hemen koşmuş parayı getirmiş vermiş yahu demişler sen nasıl böyle yaptın böyle neden korktun demiş ki kafasının üstünde bir ejderha gördüm biraz itiraz etseydim beni yalayacaktı yutacaktı demiş Mevla hala nasıl gösteriyor Habibinden kafirleri nasıl korkutuyor sallallahu aleyhi ve sellem nusirtu bir ruhbi Mesirete şehrin Bana Rabbim yardım etti. Neyle? Düşmanımın kalbine korku atmakla tiril, tiril titretmekle Daha bir aylık yoldan adımı duyduğu vakitte Bu da onun mucizelerinden Yine onun bir özelliği <gülüyor> Bana ganimetler helal edildi Ganimet nedir? Kafirlerle harp ettiğiniz zaman aldığınız mallar ganimet malları Eski ümmetlerde nasıldı? Ordu harbeder, eder, ganimetler toplanır, ortaya konur. Gökten bir ateş gelir, o ganimetleri Allah tarafından yakardı. Hiç kimse ona el tutamazdı. Eğer bir peygamberin ümmeti içerisinde ganimetten çalan hırsızlık yapan olduysa gizliden ateş gelmezdi. Ateş gelmeyince o peygamber derdi mutlaka bir hırsızlık vardır. Ganimet malı helal değil, koyun ortaya ateş gelsin. Mutlaka çıkardı, o adam teslim eder, ondan sonra gökten ateş gelir yakardı. Bu hadis şeriftir. Efendimiz'e ise Mevla buyurdu ki, Senin rızkını e, kılıcının gölgesine koydum, ganimetleri sana en helal kıldım. Sadece Efendimiz'e mahsus olarak, ganimetler bana helal kılındı. <Sessizlik> Rızkın mızramın gölgesinin altına kondu. Yani cihat peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ve muharebelerde aldıkları ganimetlerle İslam devletini kurdu ve İslam ordusunu tesis etti tabi ki kafirlerden alınan ganimetler bu hususta çok katkıda bulundu Rabbim onu Habibine özel olarak helal etti yine Efendimizin özelliği ve cü'let liyel mesciden ve tahura evvelki ümmetlerin namazları ancak camide kabul olurdu abdestleri de ancak suyla olurdu Su bulamazlar, mutlaka suyu arayıp bulmak zorunda kalırlardı ve mescit bulmadan namazı kılamazlardı. Çok büyük bir zorluk bu. Her yerde mescit bulunmuyor, bazı kere su dahi bulunmuyor. Rabbim bana bütün dünyayı mescit ve su gibi temizleyici toprakları bana tahur kıldı. Yani benim ümmetimden herhangi bir kimseye nerede namaz vakti erişse orada toprakta efendim neredeyse namazını kılmasına müsaade edildi ve su bulamadığı vakit veya su bulup da su ona zarar verdiği vakit kullanamadığı vakitte toprağa ellerini vurup yüzünü kollarını emesh ederek alarak namaz kılmasına da müsaade edildi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya şeref bahşetmeden mübarek ayağını basmadan evvel dünya kirliydi o mübarek ayağını basınca bütün dünya tertemiz oldu topraklar su gibi oldu onun için şair ne demiş basmazsan mübarek kademin ruzu u zemine takitmez idi kimseyi hak ile teyemmüm mübarek ayağın yerlere basmasaydı teyemmüm almak kimseyi temizlemeyecekti ama senin ayağın değdi dünya temizlendi yine Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hasselerinden özelliklerinden ona ne verildi Makam-ı Mahmud Makam-ı Mahmud Öyle bir makam ki sadece ona verildi Bütün mahşer halkına umumi şefaat izni Bütün ümmetlere umumi şefaat aracılık yardım izni müsaadesi ki Resulullah Efendimiz'den evvel bu makam kimseye verilmedi İnsanlar mahşer günü sıkıştıklarında Ne yapacaklarını şaşırıp İlk babamız Adem Aleyhisselam'a müracaat ediyorlar. Onları Nuh Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a, O Musa Aleyhisselam'a, O İsa Aleyhisselam'a, O hepsi ben bu makamın ehli değilim diye Muhammed Mustafa'ya gönderdiklerinde sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam, en leha, en leha.'' ''O makam bana aittir.'' buyurarak şefaat kapısını açacak. Onun ardından bütün peygamberler, alimler ve şehitler şefaat edecekler. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bu makama da kavuşması, gece sabahlara kadar teheccüd namazı kılması bereketiyle olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahlara kadar biliyorsunuz uyumaz, ayakları şişinceye kadar e, uzun uzun kıyamda rükuda secdelerde kalırdı. Ayşe Anamız bunun hikmetinden şual ederdik. Ya Resulallah geçmiş gelecek bütün günahların bağışlanmış olduğu halde sen niçin bu kadar kendisine zahmet veriyorsun? Efendimiz Aleyhisselam Ey Ayşe ben hakkıyla şükreden bir kul olmayayım Rabbim bana makamı mahmudu ihsan etti Ben nasıl yatarım Mevlana Hazretleri bir gün bir müridinin evinde gece misafir kaldığında Sabaha kadar uyumaz O müridi de üzülür Efendi Hazretleri uykusuz kaldı diye Efendim biraz yatmaz mıydınız diye e, Ricada bulunca mübarek buyurur ki biz de yatarsak bu kadar yatanlara kim şefaat edecek? Gece namazına teheccüde devam edenler uyuyanların şefaatçıları olacak inşallah Resulullah Efendimiz'e makam-ı mahmud gece teheccüde devamın bereketiyle ihsan edilmiş Rabbim ona bunu emretmiş ve vaat etmiş ve minel leylifetehecced bihina filetellek asa asa Rabbüke mekâmen Mahmuda, Habibim geceliğin kalk teheccüd namazı kıl Rabbin seni makamı mahmuda yükseltecek. İnşallah bizler de gece namazına devam ederek şefaatine nail olanlardan oluruz. Efendimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellemin hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılmış elimizde mevcut. En mühim Kazvin yazın Şifa-i Şerif iki ciltlik şerhiyle beraber tercümeleri de var Arapçası Osmanlıcası. Ondan sonra İmam-ı Tirmizi'nin Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hasaisi, İmam Suyuti'nin Hasais-i Suğra, hasais Kübra'sı, İbn Mülakki'nin Hasaisı ve şair bütün ulema ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Fakat o bütün kitaplarda yazılan faziletler, meziyetler Estağhizü billah وَمَا اَرُسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sadakallahu lazim ayet-i kerimesinde beyan edilen umumi faziletin ve üstünlüğün binde birini bile yazamamışlar. Ciltler dolusu kitap yazmışlar. Efendimizin rahmetellil alemin bütün alemlere rahmet oluşunun sırrının binde birini yazamamışlar. Efendimiz Aleyhisselam hakkında buyurulan bu ayet-i kerime hiçbir peygamber hakkında buyurulmamış. Biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemler deyince cinler melekler, felekler 18 bin alem bir kere Cibril Emin'le görüşürlerken soruyor ki ey Cibril Mevla benim hakkımda bütün alemlere rahmetsin buyuruyor. Sen de o alemlerden bir alemsin. Fakat sen bana rahmet görünüyorsun. Neden vahyi bana sen getiriyorsun? Ben sana ne bakımdan rahmet olduğumu çözemedim. E alemlerden biri olduğuna göre sana da rahmet olmam gerekiyor. Bu nasıl izah edilir? Sorunca Cibri ile Emin buyuruyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aslında sen en büyük bana rahmet oldun. Çünkü meleklere vaz eden 20 bin sene meleklere hocalık eden Azazil isimli he cinlerden olan iblis oldu şeytan oldu o nur gibiydi şeytan kanatlı meleklerin içinde kanatları pırıl pırıl yanar acayip bir haldeydi o ki Allah'ın rahmetinden kovuldu bizim başımızı çekerken böyle efendim en büyük kafirlerden beter oldu benim ödüm koptu ve beni bir korku sardı ki benim sonum ne olacak çünkü e, bu 20 bin sene bize vazik etmiş şeytan ki gökte yerde secde etmedik bir karış yer bırakmamış yedi kat yerde gökte her yer onun secde eseri var bu nasıl böyle kaydı helak oldu diye benim ödüm koptu korkudan titriyor bütün peygamberler geldi geçtiler onlara bu kadar Tevrat İncil Zebur sayfeleri indirdim Hiçbirinde benim sonumun iyi olacağına dair bir alamet göremedim. Bütün kitapları ben indirdim, fakat sonuma dair bir nişan göremedim, onun için korkudan efendim, kurtulamadım. Ödüm kokuyor, sonum ne olacak? Sonum belli değil. Ne zaman sana Kur'an indirme görevi bana verildi? Sen Peygamber olarak yollandın, bana yine elçilik vazifesi, sefirlik vazifesi verildi. Ben sana Kur'an-ı Kerim'i indirirken Şuara suresinde Es-saidu billah ve innehu le-dazirubil alamin ne'l nebiy Şüphesiz ki o Kur'an elbette bütün alemleri yoktan yaradan tarafından indirilmiştir. Onu senin kalbine ruhu emin indirmiştir. Ruh ne demek? Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam'a niye ruh dendi? Nasıl ki bizim bu bedenlerimiz ruhlan diriliyor, yaşıyor, hayat buluyor. Kalplerimiz de Kur'an'la hayat buluyor. Kalplerimizi dirilten Kur'an'ı kim getiriyor? Cebrail Aleyhisselam getiriyor. Onun için ruh dendi. Cibril-i Emin zaten mübarek atının bastığı yer yeşerirdi Cibril-i Emin'in atı şimdi bir toprağın üzerine değse o toprak yeşerir Hatta Samiri denen Melun ne yaptı? Atının toprağından bir parça alıp buzak yapıp bazına döktü Efendim, heykel ne oldu? Eti kanı kemiği derisi olan buzak şekline döndü ve e, beni İsrail'den 600 bin kişi ona ilah diye tapınmaya başladı Kur'an-ı Kerim'de beyan etmişim evvelki derslerimde cibril Emin ruhtur. Emin ne demek emin? Güvenilir demektir. Ben ne zamanki gördüm? Mevla Teala sana indirdiği kitabında benim için emin buyurdu. Yani Cebrail çok güvenilir bir melektir. O zaman anladım ki sonum garantidir. Ben kaymayacağım elhamdülillah. Onun için ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen esas bana rahmet oldun. cibril Emin'in de ifadesi. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetin ve bütün insanlığın batmaktan, toptan bir helakinden rağret. Eski ümmetler toptan helak olurlardı, kökleri kazınırdı, nesilleri kesilirdi. Rasulullah Efendimiz miras gecesi çok dua etti. Ya Rabbi benim ümmetimi zelzeleyle toptan helak etme. Mevla kabul buyurdu. Benim ümmetimi kafasına taş yağdırıp toptan helak etme, kabul buyurdu. Efendimiz sallallahu böylece de Hasif'ten, Mesih'ten eski ümmetler Mevla'yı kızdırdıkları vakit Rabbim onları maymuna çevirirdi, domuza çevirirdi, taşa çevirirdi he? Beni İsrail'den Yahudi milletinden bir millet cumartesi günü balık avlama yasağını işlediklerinden maymuna, domuza döndürdükleri Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Efendimiz aleyhisselam çok rica etti, Ya Rabbi istirham etti benim ümmetimi meshatme, suretlerini döndürme Mevla bürdük, Habibim senin hürmetine, senin ümmetinin suretini, şeklini döndürmeyeceğim ama kalplerini çevireceğim. Onun için şu sokakta iki ayak üstünde gezen adam zannettiklerinizin çoğunun kalbi ya maymun, ya domuz, ya inek, ya sığır gibi hayvani şekillerdedir. Ama kalp gözü açık olan keşi ve eli bunları görmektedir. Allah'ım bizi insan kılığından çıkmaktan muhafaza eylesin. Öyle. Görünüşe aldanmayalım arkadaşlar. Kran tuvalet gecenler. He? Efendim güzel görünenler. Bir de manevi tarafları gösterilse Allah muhafaza. Evliya Allah'tan birisi aynaya bakmazdı. Dediler efendi hazretler aynaya bakmak sünnettir. Resulullah Efendimiz aynaya bakmadan dışarı çıkmazdı. Saçını sakallı tarar güzel. Sen niye aynaya bakmıyorsun? Dedi nasıl aynaya bakayım korkuyorum asıl şeklimi gösterirlerse bana aynada ne yapacağım Bizim millete gitmiş krantonet, sinek kaydı tıraş oluyor, boyasını burasını ayarlama yapıyor, yularını ayarlıyor Aynaya bakıyor, ulan asıl şeklin gösterirse sana kim bilir ne şekildesin ne kılıktasın, korkmak lazım Allah'tır Rasulullah'ın hürmetine suretlerimizin döndürülmesi bırakıldı ama siretlerin manevi tarafın döndürülmesi kaldı Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizin kalbimizi, ruhumuzu, siretimizi, manevi mezh edilmesinden bizi de neslimizi de muhafaza eylesin. Amin. Amin. Mevla Teala'nın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki ayetlerinden Es-sa'idu billah ve inneke le alâ azîm Ya Muhammed elbette sen sallallahu aleyhi ve sellem en büyük ahlak üzeresin. ayeti kelimesi kerimesi de Hiçbir peygamber hakkında buyurulmamış ahlakındandır sallallahu teala aleyhi ve sellem Mübarek kimseyi tokatlamamış, kimseyi dövmemiş, kimseye sövmemiş Ömrü boyunca kimseye adıyla lanet etmemiş, beddua etmemiş Mübarek bir kere getirin yemek yiyelim dememiş Bir kere hayatında şu yemeği pişirin dememiş Canım şunu çekti dememiş Ne getirirlerse yemiş, getirmezlerse oruca niyet etmiş Sabahtan gelirdi eve Hanımlarına sorardı ee, var mıdır yiyecek bir şey derlerse vardır oturur yerdi ee, yoktur der, derlerse oruca niyet ederim bugün derdi sallallahu aleyhi ve sellem Mevlana Celalettin Rulma Hazretleri evine girerdi hanımına yemek var mı sordu vakit var derse eyvah bugün evimiz firavunun evine benzeri derdi hangi sabah girse bir şey var mı yok derse elhamdülillah bugün Muhammed Mustafa'nın evine benzeri sallallahu aleyhi ve sellem çünkü onun aileleri ekseri bir şey yok derlerdi Efendimiz Aleyhisselam iki ay geçerdi e, ocağı tütmezdi İki ay geçerdi sıcak bir yemek pişmezdi. İşte ensardan gelen hurmalarla sütlerle mübarek idare ederdi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hangi ahlakını sayalım? Hangi vasıflarını beyan edelim? Efendimiz sallallahu ve sellem'in ahlakını Kur'an met ediyor. Mevla talebi sen en büyük ahlak üzeresin. Dolayısıyla onun sünnetinden, onun yolundan ayrılanlarda ahlak namına bir şey yoktur. Kendilerinin medeni, ahlaklı zannedenler eğer huylarını, ahlaklarını onun sünnetine göre ayarlamadılarsa onlardan ahlaksız yoktur. Ahlak Muhammed Mustafa'dan alınacak sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çocuklara bile Yumuşaklar. Hangi çocuk çağırsa buyurun diye ic icelet bey, buyur yavrum diye icabet eder. Köleler çağırsa gider, fakirlerin davetine gider. Hatta fakirlerin hastalarını ziyaret eder. Zengin fakir ayırt etmez, cenazelerine gider. Hatta eliyle mübarek cenazelerini yıkar. Hatta mezara kendi eliyle gömer. sallallahu Bir köle bir kere pazarda satılırken bağırıyor beni satın alan beş vakit namazımı Resulullah'ın arkasında cemaatle kılmama engel olmayacaksa satın alsın Rasulullah beni de pazarda giderken bunu duyuyor ve o köleyi kimin alacağına ee, dikkat çekiyor onu satın alan sahabiye bunun şartını yerine getir buyuruyor o, o köle de beş vakit efendim arkasında namazda bulunuyor sonra kaybediyor onu göremeyince sahibine soruyor ağır hasta olduğu söyleniyor bizzat mübarek ziyaretine gidiyor Hasta ziyareti yapıyor, sonra o köle vefat ediyor, Resulullah Efendimiz mübarek eliyle onu yıkıyor, cenazesini yıkıyor ve o köleyi eliyle mezarına indiriyor sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Hiç zengin, fakir, köle, şu bu, ayrım yapmaz, rakir görme, herkesin davetine gider, herkesin çağrısına cevap verir. Yanında bir şey varsa mübarek isteyene verir, yoksa şu gün gel vereyim der. Nesi var nesi yok verir, kendisi fakir, kendisi açsuzsuz kalır, yine de geleni boş döndürmez. Onun hediyelerini, bağışlarını, bağış Acem kralları, Rum kralları dağıtamazdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar ikram ve ihsanda bulunur. Yine Mevla Teala nes-sahidu billah فرفعنَا لَكَ ذِكْرَكَ ''Senin şanını, şerefini yükselttik, yücelttik.'' ayeti kerimesi de hiçbir peygamber hakkında buyurulmamış. Mevla Teala Hazretleri nerede kendi ismini koymuş yanına Habib'in ismini koymuş sallallahu teala sellem ezanlarda, kametlerde, teşebbütlerde kelme-i tevhidlerde nerede Allah var Celle Celaluhu peşinde Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem zikretmiş, böylece Habibi'nin şanını yüceltmiş yine <gülüyor> <gülüyor> Habibim Allah'ın senin üzerindeki fazlu keremi çok büyüktür ayeti kerimesi de On hakkında inmiş, hiçbir peygamber hakkında buyurulmamış müjdelerdendir. Bu müjdeler hepimizedir elhamdülillah. Onun büyüklüğü bizi kurtaracak inşallah. Onun makamının yüceliği bize yarayacak inşallah. Yeter ki yolunda bulunalım, sünnetini, siretini takip edelim. Onun düşmanlarına zerre kadar meyletmeyelim, taviz vermeyelim. Onun yoluna asla fedakarlık etmeyelim. Her şeyimizi onun yolunu yaşamaya ve yaşatmaya feda edelim inşallah ki, ebedi ahirette de şefaatine erenlerden olalım daha ne anlatayım bir Yahudi Ömer el Hattab'a gelir radıyallahu anh der ki bana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını anlatır mısın Hazreti Ömer der ki Bilal onu benden iyi bilir Bilal'e sor Hazreti Bilal'e sorar o der ki Fatıma kızı benden iyi bilir Fatıma'ya sorar radıyallahu anh ha bize der ki Ali onu benden iyi bilir kerramallaha diyor Hazreti Ali'ye sorar Hazreti Ali buyurur ki Mevla buyuruyor Kul meta'u dünya kalil Habibim söyle ki dünyanın meta'ı Menfaati yani dünyanın nimetleri çok azdır Sen bana şu çok az olan dünyanın bütün nimetlerini anlatır mısın? Der O yahudi Ben nasıl Bütün dünyada ne kadar yiyecek içecek nimetler var onları sana nasıl anlatayım deyince Hazreti Ali Efendimiz, Mevla'nın o büyük ahlaklısın buyurduğu Habibinin büyük ahlakını ben sana nasıl anlatayım? Beş para etmeyen dünyanın, Mevla'nın azıcık buyurduğu dünyanın nimetlerini sen bana anlatamazken, ben sana o Habibinin sonsuz ahlakını nasıl vasf Özetle, Ayşe anamıza sorulduğunda, Resulullah'ın ahlakından ne buyururdu? Hulukuhul Kur'an, onun ahlakı Kur'an'dır. Kur'an'da ne var, Resulullah'ta o var. Kur'an'ı gelmeleri emrediyor, o onu yaşıyor. Neyi yasak ediyor, ondan sakınıyor. Yani Kur'an'a bakarsan Muhammed Mustafa'yı görürsün sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'ya bakarsan Kur'an'ı görürsün sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahu Teala ve Tecceddes Hazretleri onun medhiyesi için tertip ettiğimiz şu meclisleri Fazl-ı Kerem'inle kabul eyleyip Amin. ömrü boyunca ölünceye kadar dilimizi onun medhiyle döndürsün Allah'ım Fakir. Ölünceye kadar dilimizi onun zikriyle ıslak eylesin. Amin. Ona salavat ile yaş eylesin. Amin. Rabbim onun zikrinden kurutmasın dillerimizi Fazl-ı Evet, o ki Habib'ini en çok sevdi, bizi de onu en çok sevenlerden eylesin. Efendi kardeşlerim, şimdi daha fazla pek uzatmaya tahammülümüz yok ve bazı tabi e, dualar yapacağız özellikle 201 ismi şerifi de inşallah onun hakkında bahsini bitirdiğimiz bu senelik sohbetlerimizde Resulünün hakkındaki sallallahu aleyhi ve sellem meclislerimizi bitirdiğimiz şu son meclisimizde e, Esma-i Şerifesini okuyalım Rahman. bundan evvel bir iki husus size arz edeyim Biliyorsunuz, şu yanın alınması meselesi çıktı fakat ondan evvel önümüzde kıblemizde alınması gereken yerler çıktı. Başımız dertsiz durmuyor, önden 7 dönüm kadar yer tam kıblemizi kesiyor, yola bağlantılı, bu yukarıdan da inişe bağlantılı mecbur olduk evvela onları almaya 7 milyar liraya bu önler alındı elhamdülillah borçları var peşinleri verildi borçları vadeleri duruyor şu yan 11 milyar isteniyor zaten 11 dönümdür bakalım Allah kerim burası alınmaya çalışılıyor inşallah fakat biliyorsunuz bu arada babam ağır hasta oldu burayı yapan babam yani uğraşan mübarek adam o, kendi işlerini, güçlerini bırakır burada bu gece gittim yoğun bakımdan işte hastaneden çıkarttım buraya geldim mübarek tabi bir ay daha işte yatacak bakalım iki üç ay belki kalkamayacak ama mübarek adam hala orada yağmur yağıyor cemaat ne olacak diye konuşuyor yani cemaati düşünüyor elektriği düşünür, suyunu düşünür, yolunu düşünür şurada, burada hasta oldu zaten burada yani ömrünü verdi demektir bir iki senedir burayla uğraşıyor işte bu gecelerde, hele mübarek büyük kandil gecelerinde, o sinirden kendisini sıkmaktan bir kişiye bir şey olmasın diye bütün yükü başına almış maddi manevi, burada hasta oldu ama Allah da bu yolda şifasını verecek inşallah. Ben de bu yüzden baya müteessirim. Çünkü maddi manevi sorumluluklarımız, vakfımızın başkanlığı her işimiz onun üstünde. Bu gece ona da bir özel dua edelim. Hepiniz de dua edin ki, onun hayatı, hayırlı uzun ömrü buraların bitmesine vesile olur inşallah yoksa ben bak tefsir geri kalıyor, vaazlar ben hangi işe bakacağım, ben bu işleri beceremem ben ancak tefsir yazmak sohbet yapmakla meşgul olabilirim kendi dünya işime bile bakamıyorum onun için dua buyurun Allah bağışlasın Amin. bu gece şimdi sizden yardım talep edilecek tabii ki e, her defasında istiyoruz ama efendi kardeşlerim Görüyorsunuz şu yeni yer temel direkler atılıyor. İnşallah bizim niyetimiz yıl başına kadar alt katın faaliyete geçirmek gidi. Ama bu böyle oldu babamız. İnşallah yine Allah yolda koymaz. Yine işler yürür inşallah. Dolayısıyla çok yardıma ihtiyacımız var. Ben tabii kapı kapı gezip dilencilik yapacak vaktim yok. Vaktim olsa utanmam Allah için dilenirim. Yani Allah için yüz dökerim. Kapı kapıda gezer değil ama vaktim yok, hizmetler geri kalıyor. Onun için benim cemaatim sizsiniz. Allah bizi birbirine bağışlasın. Amin. Benim halimi biliyorsunuz, şu hizmetleri de görüyorsunuz. Bu gece inşallah sizden, yani cemaat az ise de çok cemaatlerden daha bereketli bir yardım talebinde bulunacağız. Allah rızası için hem şu yerlerin alınıp, hem şu temelden çıkıp birinci katı hazırlamamız için çok yardıma ihtiyacımız var. Bununla da kalmayacaksınız. 23 Kasım'a Regaib gecesine kadar herkes çevresinden üçer beşer milyon tedarikli gelse Recep-i Şerif'in ilk gecesinde inşallah büyük bir hayır yapılır şu yan alınır inşallah bak ben size söylüyorum tabii ki söylemesem hazırlıksız oluyorsunuz e bazılarımız diyorlar ki ya ben efendim sen teşvik etmeseydin işte 10.000 lira verecektim 20.000 lira verecektim sen dedin 1 milyon ver. ya mübarek adamlar aslında bunu anlamayacak ne var? Mevla buyuruyor ki Len birra hatta mimma En sevdiklerinizden vermeden asla cennetime giremezsiniz, cemalimi göremezsiniz. Daha bunun nesini anlatayım ya? En sevdiğiniz hangisi? On bin lirayı mı fazla seviyorsunuz? Bir milyon lirayı mı fazla seviyorsunuz? Daha bunun nesini anlatayım? Bir misal vereyim ve bitireyim. Evet. Ebu Zer Hazretleri radıyallahu anh büyük sahabi Develeri var birkaç tane, zaten dünyadan yüz çevirenlerin başında gelir, zahitlerin reisi mübarek. Çobanla diyor ki, bir fakir geliyor, Allah için bir şey istiyor, çobanla diyor ki, bunu buna diyor, develerimin içindeki en güzelini veresin. Çoban da götürüyor, orta halli bir deve veriyor, en güzel bir erkek deveyi saklıyor. Euzubillahimineşşeyi <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim الصلاة والسلام عليك يا محمد الصلاة والسلام عليك يا أحمد الصلاة والسلام عليك يا حامد الصلاة والسلام عليك يا محمود الصلاة والسلام عليك يا أخيات الصلاة والسلام عليك يا وحيد Salatüllahi ve selamü alayka ya mahin, salatüllahi ve selamü alayka ya paşir, salatüllahi ve selamü alayka ya akib, salatüllahi ve selamü alayka ya taahir, salatü salatü salatüllahi صلاة السلام عليك يا طيب، صلاة السلام عليك يا سيد، صلاة السلام عليك يا رسول، صلاة السلام عليك يا نبي، صلاة السلام عليك يا رسول الرحمة، صلاة السلام عليك يا قييم، <طيب> صلاة السلام عليك يا جامع، صلاة السلام عليك يا مقتفي. صلى الله عليك مقفى الصلاة والسلام عليك رسول الملاحم الصلاة والسلام عليك رسول الصلاة والسلام عليك كامل الصلاة عليك يا اكليل صلاة والسلام عليك يا مزمل الصلاة عليك يا عبد الله والصلاة والسلام عليك يا صلاة سلام عليك يا صوفية الله صلاة سلام عليك, عليك يا سلام عليك يا عليك يا عليك خاتم الرسل عليك يا محي عليك يا منجي صلاه والسلام عليك يا مذكرا الصلاه نبي وسلام نبي وسلام حريص عليكم معلوم وسلام شهير شهيد Salatun ve selam aleyke ya meşhud, salatun ve selam aleyke beşir. Salatun ve selam aleyke mübeşşir, As-salatu ve selam salatu ve selam ya salatu صلاة والسلام عليك يا هدى الصلاة والسلام عليك يا مهدي صلاة والسلام عليك امين والصلاة والسلام عليك داعي صلاة والسلام عليك مدعو الصلاة والسلام عليك مجيب الصلاة والسلام عليك مجاب صلاة والسلام عليك حفي والصلاة والسلام عليك عفو والصلاة والسلام عليك ولي الصلاة as selam aleke kavim as selam aleke ya emin as selam aleke ya memoun selam aleke ya kerîm as selam aleke ya mükerram selam aleke mekin as selam aleke ya metin as-salatu selam aleke ya صلاة والسلام عليك يا من من الصلاة والسلام عليك وصول والسلام عليك هذا قوله صلاة والسلام عليك يا حرم صلاة وسلام عليك يا مكان الصلاة والسلام عليك والسلام عليك يا فوا بالصلاة والسلام عليك مطاع الصلاة عليك السلام وج السلام عليك قد صلاة و السلام عليك هدية الله صلاة و سلام عليك عوجو المشغى صلاة عليك صراط الله صلاة و سلام عليك صراط المستقيم صلاة و عليك يا ذكر الله صلاة و عليك يا سيف الله صلاة و سلام عليك يا حزب الله صلاة و صلاة والسلام عليك يا مصطفى صلاة والسلام عليك يا مجتبى صلاة والسلام عليك يا منتقى صلاة والسلام عليك يا أمير صلاة والسلام عليك يا مختار صلاة والسلام عليك يا أجير صلاة والسلام عليك يا جبار الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم الصلاة والسلام عليك يا أبا الطاهر الصلاة والسلام عليك يا أبا طيبة الصلاة والسلام عليك يا أبا إبراهيم الصلاة والسلام عليك يا مشفاء الصلاة والسلام عليك يا شفيamorph الصلاة والسلام عليك يا صالح الصلاة والسلام عليك يا مصلح الصلاة والسلام عليك يا مهيم الصلاة والسلام عليك يا صادق الصلاة والسلام عليك مصدق الصلاة والسلام عليك يا صدق الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا المتقين صلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام عليك الرحمن الصلاة والسلام عليك يا بر الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك نصيح الصلاة والسلام عليك يا نصح الصلاة والسلام عليك يا مكين الصلاة والسلام عليك يا متوكل الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك السنة صلاة وسلام عليك يا مقدس الصلاة والسلام عليك يا روح القدس صلاة والسلام عليك يا روح الحق صلاة والسلام عليك يا روح القسط الصلاة والسلام عليك يا كافي سلام جزاكم الله يكم مكتفي الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا مبلغ سلام جزاكم الله شافي الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا موصول الصلاه والسلام عليك يا سابق والصلاه والسلام عليك يا سائق والصلاه والسلام عليك يا هادي صلاه والسلام عليك يا متدي الصلاه والسلام عليك يا مقدم صلاه والسلام عليك يا عزيز صلاه والسلام عليك يا فاضل الصلاه والسلام عليك يا مفضل الصلاه والسلام عليك فاتح الصلاه والسلام عليك مفتاح صلاة وسلام وليقام مفتاح الرحمة، صلاة وسلام وليقام مفتاح الجنة، صلاة وسلام وليقام لمن يiman، صلاة وسلام وليقام لمن يقين، صلاة وسلام وليقام دليل الغيرات، صلاة وسلام وليقام صحح الحسنات، صلاة وسلام وليقام قيل الأعذار، صلاة وسلام وليقام صفوان النزلات، صلاة وسلام وليقام صاحب الشفاء. الصلاة والسلام عليك يا صاحب المقام الصلاة والسلام عليك يا صاحب القدم صلاة والسلام يا الصلاة والسلام عليك يا مخصوصا بالعز الصلاة والسلام عليك يا مخصوصا بالمجد الصلاة والسلام عليك يا مخصوصا بالشرف الصلاة والسلام عليك يا صاحب الوسيلة الصلاة والسلام عليك يا صاحب السيف صلاة السلام عليك يا صاحب الفضيلة، صلاة السلام عليك يا صاحب النزار، صلاة السلام عليك يا صاحب الحجاج، صلاة السلام عليك يا صاحب السلطان، سل الصلاة السلام عليك يا صاحب الرداء، صلاة السلام عليك يا صاحبة درجة الرفيعة، صلاة السلام عليك يا صاحب التاج. صلاة وسلام عليك يا صاحب sposób صلاة وسلام عليك يا صاحب المغفر صلاة وسلام عليك يا صاحب اللواء صلاة وسلام عليك يا صاحب القضيب صلاة وسلام عليك يا صاحب البراق صلاة وسلام عليك يا صاحب الخاتم، الصلاة وسلام عليك يا صاحب العلام، الصلاة وسلام عليك يا صاحب البرهان صلاة وسلام عليك يا صاحب البيان الصلاة وسلام عليك يا فصيح اللسان صلى الله <سؤال> عليه وسلم صلاة سلام عليك يا عين النعيم صلاة السلام عليك الغر صلاة السلام عليك يا الله صلاة السلام عليك يا سادة صلاة خطيب صلاة الهدى صلاة كاشف الكرب صلاة السلام عليك يا رافع صلاة عز العرب Salatetullah ya aleyhi ve bazı cahiller bu ismi şeriflerin hakkında konuşurlar Efendim Aziz Allah'ın ismidir. Evet doğrudur. Müheemin Allah'ın ismidir. Doğrudur. Rauf Allah'ın ismidir. Rahim Esma-i Hüsnadandır. Er-Rahmanir-Rahim. Peki burada 201 isimde bunlar geçiyor. Bu Allah'ın isimleri peygambere nasıl takılmış diye bazı cahiller merak eder. Bazı vehabiler de bunlara düşmanlık eder. Mezhepsizler. Mevla Teala ve tecceddüs Hazretleri kendi isimlerinden bazı cebbar Mesela burada cebbar geçiyor Ama manaları değişik. Mesela Rauf esirgeyici Rahim acıyıcı Aziz ulu Şimdi Allah'ın ululuğuyla Peygamberin ululuğu bir midir? E bir değil Mesela bizim bize bile Mevla Neb'l-Estağullâh Felillahil izzetü veli rasûli velil mü'minîn İzzet Allah'ındır sonra Rasul'ünündür, sonra mü'minlerindir Mü'minler de uludur, azizdir Kafirler alçaktır, zelildir. Ama şimdi Allah'ın izzetiyle, Resul'ün izzetiyle bizim izzetimiz bir midir? Yani burada yanlış anlaşılacak ne var? Mevla kendi isimlerini Habibine takamaz mı? Estağilâ, lekad jâekum rasûlüm min enfusikum azîz. Kur'an-ı Kerim'de aziz demiyor mu Mevla Habibine? Ondan sonra bilmûminîne <Sessizlik> râûfurrahîm demiyor mu Habibine? Kendi isimlerini takmadı mı Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem? Onun için... Sakın serserilere aldanmayın, sapık mezepsizlere kapılmayın, bu ismi şeriflerin her birisi Ravza-i Mutahara'da Rasûlullah'ın önünde yazılıdır. Medine'de ziyarette görenler, Rasûlullah'a muvâcieden eden u girenler, sağ taraftaki duvar tamamen bu isimler yazılıdır, sol tarafta da Ravza-i Mutahara'ya ziyaret yapılıyor. Yani sol kola geliyor. Düz gidildiğinde sağ kolda kıble duvarı. Mihrap duvarında bu ismi şeriflerin hepsi yazılıdır. Şimdi Resulullah Efendimizin bin tane daha ismi var. Ama bu 201 ismi şerif tealaîl-i hayrat sahibi bunu efendim, geçmiş ulema'dan tespit etmiş, tertip etmiş. Kur'an'da geçiyor, hadiste geçiyor. Ulemanın taktığı ismi şerifler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi şeriflerin fazileti hakkında buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın Resulü'nün aslanı, müttekilerin imamı Keramallah ve Cehu Resulullah'tan işittim ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem ma min abdin ev emetin hangi bir erkek veya kadın ümmetim yektubu ve yani esmai benim isimlerimi yazar da ahriha, sonuna kadar benim isimlerimi okursa Tüm meyavu havfi beyti sonra benim isimlerimi evine koyarsa Hazreti Ali Efendimiz rivat ediyor. Lembya kubdali kel beyte belaun veba benim isimlerimin bulunduğu eve bela yaklaşmaz, veba kolera hastalığı yaklaşmaz, vele amaradun hiç bir hastalık, vele illaetun hiç bir illaet musibet yanaşmaz, vele aynun göz yanaşmaz, nazar değmez. Vela Hazirün hiç bir kıskancın hasedi şerri dokunmaz. Vela Asihun benim isimlerin olan eve büyü işlemez. O evdekilere büyü tesir etmez. Vela Hattun isimlerim olan ev yıkılmaz. Göçük altında kalmaz zelcele de olsa Allah'ın izniyle üstüne tavan çökmez. Vela Harkun o ev yanmaz. Vela Mesu o eve fakirlik vurmaz. Vela zehir tesir etmez. Vela Kerabun madame desmayi fidalikel Beyt ''Benim isimlerim bulunduğu sürece o evde hiçbir meşakkat ve sıkıntı gelmez.'' buyuruyor. Tabi bu ismi şerifleri koymakla kendinizi avutmayın. Karşısına da televizyonu koyarsanız tesiri bozulur. Çünkü orada baldır bacak seyrederken bu isimler sökmez. Allah Allah. Adam olun. Ondan sonra ''Hoca efendi ne var? Efendim ben senin dediklerini eve astım ama tesirini görmedim. Senin evde mutlaka meret vardır.'' He? senin evde şarkı çalınırsa senin evde türkü çalınırsa senin evde yahudi hristiyan kilise papaz gösterilirse senin evine rahmet girmez onun için evlerimizi evvela yahudi hristiyan pisliklerinden temizleyelim Allah resulüne isyandan temizleyelim ondan sonra bunların faziletine ereceğiz inşallah şimdi bu isimleri çok istedi cemaat ben de yazdırıp bastırdım ve lakin, Bunlarla nasıl amel edeceğinize dair size bir reçete yazayım. Cuma gecesi olduğunda, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler, Rasulullah Efendimiz buyurdu bana Cuma gecesi çok salavat getirin. Cuma geceleri ben bizzat kulağımla duyarım, sallallahu aleyhi ve sellem. Kabrinde diridir kulağıyla duyuyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız haftanın diğer günleri melek aracılığıyla duyuyor, Cuma gecesi, Cuma günü mübarek kulağıyla senin dudağından çıkan salatı duyuyor. 13'ün Cuma gecesi seçilir Kabule Yakın olsun için gecenin son 3'te biri seçilir Son 3'te biri nasıldır? İşte güneş batmaktan imsaka kadar hesap edin 3'e bölün son 3'te biri Mesela şimdi diyelim saat 2'den sonra 5'te diyelim imsaksa 2'den 5 arası 3'te kalkarsın, 4'te kalkarsın kurtarır Son saatte Rabbimiz nida eder Bir şey isteyen var mı benden vereyim? Dua eden yok mu kabul edeyim, afis yok mu mağfiret edeyim. Her gece bu var, son üçte bir. Cuma gecesi olursa Rasulullah Efendimiz mübarek kulağıyla duyar. E, gecenin son üçte bir olursa yüzde yüz kabul olur. Yusuf Aleyhisselamın kardeşleri biliyorsunuz, Yusuf Aleyhisselamı kuyuya attılar. Sonra çok pişman oldular hani, 40 sene sonra buluşmada. Dediler, ''Lâ ebâne estağfir lennâ dünû ve nâ Yakup Aleyhisselam peygamber idi. Babamız bizim günahımız için Allah'tan afisle, biz çok günah işledik. O zaman Yakuba selam dedi "Sevve estuğfiruleküm rabbi şimdi hemen sizin affınızı Rabbimden istemeyeceğim yakında istifhar edeceğim." O yakından için dedi tefsir diyor cuma gecesini bekledi. Çünkü %100 kabul olayım diye o peygamber. Dolayısıyla cuma gecesi son üçte birinde yani uyanamayacağınızdan korkarsanız uyumadan da olur. Hani uyanamayacağım korkarsanız uyumadan da olur. Taze bir abdest alırsınız. İki rekat hacet namazı kılarsınız. Yani dilek. Birinci rekatta kulya'l kafirun, ikinci rekatta kulya'l lahat okursunuz. Bilmiyorsanız birinci de innaat inna okuyabilirsiniz. Namaz bittikten sonra, Ehudü besmele ile 201 ismi şerifi alıp okursunuz yalnız. Şimdi Muhammed, Ahmet, Hamid, Mahmud diye değil sallallahu aleyhi ve sellem. Bak her birinin başında yukarıda salavat var. Nasıl okuyacaksınız? Allahümme salli ve sellim ve barik alâ ismi seyyiduna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Geç yukarı. Allahumussalli ve sellim ve barik ala men ismu sayyidina Ahmed sallallahu aleyhi ve sellem. Geç yukarı. Allahumussalli ve sellim ve barik ala sayyidina Hamid. Böyle 201 salavatı başta peşine ismi şerif. Her ismin arasında noktalar koyulmuş burada. Her ismin arasında noktalar var birbirinden ayrılmak için tam 201 ismi şerif. Kim cuma gecesi 201 salavat ile Bunları okur okuduktan sonra en sonunda bir kısa salavat okunuyor zaten yazıyor burada Onun peşine Mevla'dan bu ismi şeriflerin sahibi hürmetine ne isterse Allah'ın izniyle garanti kabul edilecektir Ama ertesi günde gelip hoca ben yaptım olmadı demeyecek ha. Neden? Rasulullah Efendimiz yüstecavüle haliküm mâlem bi'acel sizin biriniz acele etmedikçe duası kabul olur. Acelesi nedir yakulu duâ ettim ve Ben dua ettim, kabul olmadı dersen et olur. Garanti kabul oldum derse yüz kabul olur. Musa Harun aleyhisselam Firavun'un helaki için bir dua ettiler. Mevla buleke cudibet duâtukumâ. Ey iki peygamberim Musa ile Harun, sizin duanız mutlaka kabul edildi. Peki Firavun bundan sonra ne kadar zaman sonra boğuldu? 40 sene sonra. Mevla buyuruyor ki peygamberler, duanız yüzde yüz kabul edildi. Firavun ne zaman bu oldu? 40 sene sonra. Eğer o 40 sene içinde o peygamberler bir kere ümit kesselerdi, o dua tutmayacaktı. Onun için sizin her biriniz, Allah'tan ne istiyorsanız usulünü bilerek isteyin. Sizin için en büyük vesile, bizim için en büyük aracı vasıta Muhammed Mustafa. Ondan büyük Allah'a aracı bulamazsınız. Vesilemiz odur. Bu itibarla, bu ismi şerifler de Rasulullah'a ben de saleva dokunması münasebetiyle duaların yüzde yüz kabulünü kolaylaştırıyor. Cuma gecesi bunu tatbik edebilirsiniz. Eğer Allah'tan bir isteğiniz varsa, var mı? Var, var ama da hangi Cuma gecesi kalkıp da arzuhal verdiniz? Onun bunun kapılarını aşındırdınız, he ondan bundan aracılıklar dilendiniz, ona buna yalvardınız, şu işimi gör diye fakirlerin kapısında dilendiniz, emanetçilerden emanet istediniz, aciz gariplerden he yardım istediniz. Bir kere Mevla'nın kapısını çaldınız mı? Ya Rabbi deseydiniz, buyur kulum diye Recep Abdil'i karşılanacaktınız. İnşallah bundan sonra ilk arzu halimizi Allah'ımıza vereceğiz. Ne derdimiz var ondan dileneceğiz ve kabulün eserini Ankara'yı bir zaman göreceğiz. Şimdi bu ismi şerifler Dışarıda size arz edilecek ama izdiham edip de birbirini eziyet edip veya çekiştirip de mübarek isimlere ve yırtmak gibi bir olay olmasın. Kadınımıza, erkeğimize yetecek kadar bastırılmış var. Fakat belki bir daha seferlere yetişmeyebilir. Çok talep oldu, birden yarısı bitmiş oldu. Burada almamış olan kardeşlerimiz ismi şeriflerden rahat rahat acele etmeden herkese yetip artacak kadar var alabilir. Böylece inşallah Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bir saygı bir sevgisini yeniden tazeler ve gösterebilir inşallah. Asatabilirsiniz. Yalnız üste tutun ve alın önünüzü okuyun. Allahu Teala kabulünü nasip eylesin. Amin. Şübehan Rabbi al-Aleem, al-Habib al-Hamdu Lillah, Rabbi al-Aleem, al-Callat, sallallahu as-Siddiq, Muhammadi mu'allee Ali, o sahabiyen Ya Allah, ya Mümin, ya Mujib, Saa'ili, nakhir al-masoolin, nakhir al-mu'ttin. Allah men al-jannah, ma qarribi liha min qabli mu'amal, nqabli bek al-nar, ma min Allahümme inna ne se'alüke min hayri ma Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ne'udüke min Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Entel ve ente'l-mustahan. Ve aleyke'l-belâh. Ve kullihi, acilihi ve acilihi, ma ve ma alem. Naoğül <güler> ve kemanın listen... demeden, uzaklardan yakınlardan kalkıp. Habibinin hakkındaki ayet ve hadis-i şerifleri dinlemek üzere, ismi şerifleri dinlemek üzere, buraya gelen cem olan şu kadın erkek cemaatimizi, Livaul Hamd isimliyle sanca-ı şerife altına Habibinle cema'yle ya Rabbi. Amin. Cennetinle, cemalinle, müşerref eyle ya Rab! İka-i rıza-i şerifle, Rıza şerifle mesrur eyle ya Müşkillerimizi hallü asan eyle ya Sıkıntılarımızı ferah tebdil eyle ya Rab! Şurada bulunan hastaları ve hastalarımızı, bize dua ısmarlayan hastaları ve bu fakiri ve babamıza acil şifalar ihsan! Ya Rabbi, hayırlı uzun ömürlerle yoluna hizmetçi eyle ya Rab! Sana tuhafiyetlerle dinini, şeriatini, sünnetini yaşayıp, yaşayıp yaşatmaya muvaffak eyle ya Rab! Ya cehennem ateşi değdirme! Şu çamura bulananlara cehennem ateşini değdirme Ya Rab! Ayin. Sen de Habibine komşu eyle, şefaatlerine Ayin. nail eyle! Sakalını bırakanlar Habibine komşu eyle! Ayin. Elli sırtlı güç şey cevabı ihsan eyle! Ayin. Ya Rabben alemin ve ya hayran nasirin ve ya fatihin! Şu cemaatin her birerlerimizi okunan ismi şerifler hürmetine şu saatte hayırlı muratlarımıza nail eyle! Ayin. Şerlerden emin eyle! Ayin. Bu fakirin de hayırlı dileği vardır, onu da ihsan eyle! Ayin. Şu saatte ihsan eyle! Ayin. Kabulünün eserini her birimize göster Ya Rabbi! Amin. Sen Habibini kırmazsın, onun hürmetine, onun aracılığıyla yapılan duaları reddetmezsin Ya Erhamer Rahim! Ya Rabben Alemin! Sen Fazl-ı Türkiye'de ehli sünnet ve cemaat insanları iktidar eyle! Amin. Ya Rabbi sen bir an evvel Yahudi Hristiyan uyruklarını başımızdan deforef eyle! Amin. Yahudi Hristiyanların ve onların e, adamlarının Türkiye'de oynadıkları oyunları iptal eyle, Amin. kazdıkları kuyulara kendilerinin düşmelerini nasip et, ve Ehl-i Sünnet-i bir zaman Türkiye'de bütün köçebaşlarına mevkilere sahip eyle, ya. Amin. Ehli bidatı zelil eyle. Amin. Ehli İslam aziz eyle. Amin. Ehli küfrü hakir eyle. Bosna'ya tam yardım eyle. Ketanistan'ı galip eyle. Amin. Afganistan'da ehli sünneti muzaffer eyle. Amin. Rab cezalandırık hapsanları gelişdeki hala söyle. Filistin'de çok Müslümanlara yardım eyle. Amin. Beni İsrail'e onları galip eyle. Ya Rab Mescid-i Aksa istiladan beni İsraili KAHRU PERİŞHAN EYLE TAHRU dehurafeyle EYLE, eyle Onların arkasındaki Hristiyan aleminin birliğini de iptal eyle Ya YARABBELA HALEMİN VEYA KHAYRAN NASİRİN VEYA KHAYRAN Fatihin şu saatte şurada şu külliye yardım edenlere çok yardım eyle. Ayy. Yerini doldur kat kat fazla kereminle ya Rabbi. Ya Rabbi şu yanı da almak, önlerimizi almak ve burayı tam mazze bitirmeye biz muvaffak eyle. Ayy. Babamıza da bize de bütün cemaatımıza da bitişini göster ya Bizden evvel ölenlere garik garik rahmet eyle. Kabirlerinin Ayy. nur acabları varsa var ise defuraf eyle. Ayy. Kabirlen gavzatün min riyadıl cinan eyle. almaktan da suunu mahfuz eyle. Ayy. Bundan evvel ne kadar bir kere şurada sohbete gelip şimdi kabirde yatanları fazbu kereminle şu anda ruhleni şad eyle yavrum. Okunan bütün salavattan, dualardan, zikirlerinden, hasman sevaplattan hediyelerimizi ishal eyle yavrum. Bizler de anılan azara hallendiğimiz azâra asâlin husnü hâtibeyle kelime-i şâd Buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illâ gene kapamak nasip mü esereyle Ya Rabbi recep bir Şerif ki senin en sevdiğin aydır, 12 ay içinde kendine ayırdığın aydır. Rağaib gecesi, ilk cuma gecesi ve ilk perşembe cuma bağlayan gecesi faziletli gecesine sen fazlül kereminle cümlemizi külliyemizde ihtima muvaffak eyle. Hayırlı uzun ömürle üç aylara kavuşmak nasip eyle. Amin. Ve nice insanları da toplamayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi çayların bereketiyle, erecin girecek, recin şehrimin dahi dahiati ile tesiriyle çevremizdeki katı kalpli insanları da yumuşatmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Muhammed Toha ve Asin Nebi Efendimiz Nebi'le ve Muhammedu aleyhi ve alihi ve sahbi ecmaîn. Selamun alel murselin Amin sallallahu aleyhi ve ve Fatiha.